Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 4. Bölüm. Bu tür telkinleri sıralayarak devam eden bu ayetler sonunda Müslümanları, Yahudilerin ve Hristiyanların başka bir deyimle kitap ehlinin gerçek ve ortak maksatları ile yüz yüze getiriyor. Bu maksat Müslümanları kendi dinlerinden ayırarak ehli kitabın dinlerine çevirmektir. Bundan dolayı peygamberimiz onların dinlerine girmedikçe ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar onu hiçbir zaman sevmeyecekler. Kendisinden hoşnut ol Aksi halde sözü edilen savaşlar, tuzaklar ve hileler sonuna kadar devam edecektir. İşte Müslümanlara dönük saçma iddiaların ve yanıltıcı propagandaların ardına saklanan ve sözde inandırıcı delillerin gerisinde gizlenen kıyasya mücadelenin iç yüzü budur. 104- Ey müminler, sakın peygambere, bizi de dinle, demeyin, bize bak, deyin ve onu dinleyin, kafirleri acı bir azap beklemektedir. 105- Ne kitap ehlinin kafirleri ve ne de puta tapanlar Rabbinizden size herhangi bir iyilik inmesini istemezler, oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük lütuf sahibidir. 106. Biz herhangi bir ayetin daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe onu ne yürürlükten kaldırır ve ne de unuttururuz, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? 107. Göklerin ve yeryüzünün egemenliğinin Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve destekçiniz yoktur. 108 yoksa vaktiyle Musa'yı sorguya tuttukları gibi siz de peygamberinizi sorguya tutmak mı istiyorsunuz, müminliği kafirlik ile değiştirenler hiç kuşkusuz doğru yoldan sapmış olurlar. 109 kitap ehlinin çoğu gerçeğin ne olduğunu kesinlikle öğrendikten sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi iman ettikten sonra tekrar kafirliğe döndürmek isterler, Allah'ın emri gelinceye kadar onlara aldırış etmeyin, yaptıklarını hoş görün, hiç kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. 110 namazı kılın, zekatı verin, kendi hesabınıza önceden gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında bulursunuz, hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. Bu ayetler, iman edenlere, hitap ederek başlıyor, Müslümanlara, kendilerini başkalarından ayırt eden, Rabbleri ve peygamberleri ile ilişki kurmalarını sağlayan, vicdanlarında kabul etme ve benimseme duygusunu harekete geçiren vasıfları ile sesleniyor. Bu vasıflarına bağlı olarak onlara peygamberimize, gözetmek ve ilgilenmek, kökünden gelen, reyna, bizi de dinle, bizi de gözet, sözü ile hitap etmemelerini söylüyor, bunun yerine ona bu sözün Arap dilindeki eş anlamlısı olan unzurna bize bak, sözü ile seslenmelerini tavsiye ediyor, ayrıca onlara, itaat etme, anlamına gelmek üzere, söz dinlemeyi, emrediyor ve kendilerini kafirlerin akıbeti olan acı azaba çarperken, karpılmayı hak etmekten kaçınmaya çağırıyor, tekrar okuyoruz. Ey müminler, sakın peygambere bizi de dinle, demeyin, bize bak, deyin ve onu dinleyin, kafirleri acı bir azap beklemektedir. Reyna sözcüğünü kullanmanın yasaklanma sebebi hakkındaki rivayetler bize şu bilgiyi veriyor, Yahudilerin ayak takımı bu sözle Peygamberimize salat ve selam üzerine olsun hitap ederken bu sözü ağızlarını yayarak, avurtlarını şişirerek telaffuz ederek onun kasden, ravene, köklü başka bir kelime ile aynı anlama gelmesini sağlıyorlardı, bunu şunun için yapıyorlardı, Peygamberimize açıktan açığa sövmekten korktukları için bu çirkin maksatlarını gerçekleştirmek üzere ancak aptal çocukların başvurabilecekleri böylesine kaypak bir yolu tercih ediyorlardı. İşte bundan dolayı Yahudiler tarafından bir hakaret paravanı olarak kullanılan bu sözü kullanmak müminlere yasaklanıyor, bunun yerine ayak takımı Yahudilerin başka anlama çekemeyecekleri, telaffuz değişimine uğratamayacakları aynı anlama gelen başka bir kelimeyi kullanmaları emrediliyor ve böylece Yahudilerin söz konusu aptal çocuklara özgü amacı boşa çıkarılıyordu. Yahudilerin böyle bir yola başvurmaları onların Peygamberimize karşı ne derece kin ve kıskançlık beslediklerini gösterdiği kadar, onların edepsizliklerini, adi yollara başvurmaktaki pervasızlıklarını ve davranış planındaki yozlaşmışlıklarını da belgelemektedir. Bu konuda konulan yasak da, Yüce Allah'ın gerek Peygamberini ve gerekse Müslüman cemaati, hilekar düşmanlarından kaynaklanan her türlü dizayz ve kötü maksat karşısında koruduğunu, başka bir deyimle, dostlarını, düşmanlarına karşı titizlikle savunduğunu kanıtlamaktadır. Bu ayetlerin devamında Yahudilerin Müslümanlara karşı besledikleri kötü niyetli ve düşmanca duygular, kalplerinden taşan kıskançlık ve çekememezlik kompleksleri açığa çıkarılıyor. Bu kıskançlığın sebebi, Yüce Allah'ın bağışını Müslümanlara tahsis etmiş olmasıdır. Böylece Müslümanların düşmanlarından sakınmaları, düşmanlarının kıskançlıklarına sebep olan imanlarına dört elle sarılmaları, Yüce Allah'ın kendilerini Tahsis ettiği bağışa karşı şükür borçlarım ödeyerek bu bağışı korumaları telkin ediliyor. Ne kitap ehlinin kafirleri ve ne de puta tapanlar Rabbinizden size herhangi bir iyilik inmesini istemezler. Oysa Allah 57. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Kur'an-ı Kerim, burada ehli kitap ile putperestleri, müşrikleri, kafirlik açısından bir sayıyor, bu grupların her ikisi de son peygambere gelen ilahi mesajı inkar ediyor, bu bakımdan her ikisinin tutumu da aynıdır, ayrıca bu grupların her ikisi de müminlere karşı kin ve çekememezlik duyguları beslemekte, onların iyiliğini istememektedirler, bunların müminlerde en çok kıskandıkları şey, bu dinin kendisidir, yani yani Yüce Allah'ın onları bu iyilik için seçmiş olması, onlara kur anı kerimi indirmiş olması, bu nimeti onlara bağışlamış olması, evrenin en büyük emaneti olan inanç emanetini onların omuzlarına yüklemiş olmasıdır. Yüce Allah'ın bağışını dilediği kuluna indirmesi karşısında Yahudilerin kapılmış oldukları kin ve kıskançlık konusuna yukarıda değinmiştik, bu kindarlığı o kadar ileri boyutlara vardırdılar ki, Peygamberimize vahiy getirdiği gerekçesiyle Cebrail'e selam üzerine olsun düşmanlıklarını bile ilan ettiler, oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Yüce Allah peygamberlik görevini kime vereceğini herkesten iyi bilir, bu durumda bu görevi peygamberimiz ile ona inananlara yüklediğine göre onlar bu misyona ehildirler demektir. Ayrıca, Allah büyük lütuf sahibidir. Peygamberlikten ve ilahi mesajı temsil etme görevinden daha büyük bir nimet yoktur. İmandan ve insanları iman etmeye çağırmaktan daha büyük bir nimet yoktur. Bu ifade, Yüce Allah'ın bu bağışının büyüklüğü, bu lütfün sınırsızlığı konusunda müminlerin kalplerinde şuur uyandırıcı niteliktedir. Kafirlerin, müminlere karşı duydukları kindarlık ile ilgili az önceki açıklama da müminlere son derece uyanık ve inançların, bağlı olma bilincini aşılar, müminlerin inancını zayıflatmak amacı ile Yahudiler tarafından gerek tarihte ve gerekse günümüzde yürütülen yoğun yanıltma ve kuşkulandırma kampanyasına karşı koymak, bu saldırı okları karşısında ayakta kalmayı başarabilmek için yukarıda değindiğimiz her iki tür bilinç de kaçınılmaz derecede gereklidir. Yahudilerin, Müslümanlarda görmekten en çok kıskanacakları, büyük iyilik işte bu daha önce belirttiğimiz gibi Yahudilerin bu yıkıcı propaganda kampanyası, bazı emir ve yükümlülükler ile ilgiliydi ve özellikle kıble yönünün Kabe'ye döndürülmesi olayı sırasında doruk noktasına varmıştı, çünkü kıble değişimi olayı onların büyük yanıltma gerekçelerini etkisiz hale getirmişti. Biz herhangi bir ayetin daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe onu ne yürürlükten kaldırır ve ne de unuttururuz. Kur'an'daki bazı e MİRELERİN N E S H E D M E S Buna göre, vahiyin iniş süreci boyunca şartların gereği olarak yapılan kısmi değiştirmeler insanlığın yararınadır. Sosyal hayatın gelişiminin gerektirdiği faydayı daha büyük oranda gerçekleştirme amacına dönüktür. Bu gerekliliği takdir edecek olan, insanların yaratıcısı, peygamberlerin göndericisi ve ayetlerin indiricisi olan Yüce Allah'tır. Eğer o, herhangi bir ayeti yürürlükten kaldırarak unutulmuşluğun karanlık kucağına atarsa bu ayet ister herhangi bir hüküm içeren okunabilir bir ayet olsun, isterse peygamberler tarafından ortaya konan somut mucizeler gibi belirli bir münasebetle ortaya çıkıp geçen olağan dışı bir gelişme anlamındaki ayetlerden biri olsun ondan daha yararlısını ya da onun benzerini indirir, hiçbir şey onun gücü dışında değildir, o her şeyin maliki, göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibidir, bundan dolayı yüce Allah daha sonra şöyle buyuruyor. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yeryüzünün egemenliğinin Allah'a ait olduğunu, Allah'tan başka hiçbir dostunuzun ve destekçinizin olmadığını bilmiyor musun? Buradaki müminlere yönelik hitap, uyarıcı ve hatırlatıcı niteliktedir, çünkü onlara yegane dostlarının ve destekçilerinin yüce Allah olduğunu, ondan başka hiçbir dostlarının ve destekçilerinin bulunmadığını hatırlatıyor. Belki de bu uyarının ve hatırlatmanın sebebi, bazı müminlerin yanıltıcı Yahudi propagandasına aldanmaları, onların aldatıcı gerekçeleri ile kafalarının karışması ve bunun sonucu olarak Peygamber Efendimiz'in, güven duygusu ve kesin inançla bağdaşmayan sorular sormaya kalkışmalarıdır, bir sonraki ayette dile gelen açık uyarı ve azarlama bunu gösterir. Yoksa vaktiyle nasıl Musa'yı sorguya tuttular ise siz de peygamberinizi sorguya tutmak mı istiyorsunuz? Müminliği 58. Kafirlik ile değiştirenler hiç kuşkusuz doğru yoldan sapmış olurlar. Bu ayet, bazı Müslümanları işi yok kuşa sürme, Peygamberlerinden açık deliller ve mucizeler isteme ve onu zora koşma bakımından Hazreti Musa'nın selam üzerine olsun, kavmine benzemelerini, özenmelerini kınayıcı niteliktedir. Kurana kerim'in çeşitli yerlerinde anlatıldığı gibi Hazreti Musa ne zaman yeni bir emir verse, ne zaman yeni bir yükümlülük bildirse Yahudiler buna karşı işi yok kuşa sürmüşlerdir. Öte yandan bu ayet, müminleri bu yolun akıbeti konusunda da uyarıcı niteliktedir, bu akıbet, sapıklık ve müminliği kafirlikle değiştirmektir, yine bu akıbet, Yahudilerin sürüklendikleri sonuç olduğu gibi Müslümanları da sürüklemeyi temenni ettikleri sonuçtur. Kitap ehlinin çoğu, gerçeğin ne olduğunu kesinlikle öğrendikten sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi iman ettikten sonra tekrar kafirliğe döndürmek isterler. Bu, iğrenç kindarlığın vicdanlarda körüklediği bir eğilimdir, yani başkalarının elde ettikleri iyiliği onların elinden alma arzusu, niçin, bu durum söz konusu şirret vicdanların gerçeği bilmemelerinden ötürü değil, tam tersine bilmelerinden ötürüdür, tekrar okuyoruz. Gerçeğin ne olduğunu kesinlikle öğrendikten sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı, Kıskançlık, İslam'a ve Müslümanlara karşı Yahudilerin ruhlarından taşan ve bugün de devam eden kara ve iğrenç bir duygudur, onların bütün desiseleri, bütün komploları bu dünyadan kaynaklanmıştır ve bugün de yaptıkları tüm düşmanlıklar bu duygunun bir sonucudur, Kur'an-ı Kerim onların bu iğrenç duygusunu iyi tanısınlar ve korunsunlar diye Müslümanların gözleri önüne seriyor ve şunu da bilsin ki Müslümanlar, daha önce cenderesinde kıvranıp durdukları küfür sisteminden Allah'ın nimeti sayesinde kurtulup kavuştukları İslam'dan uzaklaştırıp yine o eski hayata döndürmek isteyen tüm çabalar da Yahudinin ürünüdür. Onun parmağı vardır bu işlerde, o iman ki, Yüce Allah onun sayesinde Müslümanları en yüksek payaya, onların kıskançlıklarını körükleyen en yüce nimete tek başına layık görmüştür. Burada yani bu gerçeğin açıkça ortaya çıktığı Yahudilerin kötü niyetlerinin ve iğrenç kıskançlıklarının gözler önüne serildiği noktada Kur'an ı Kerim, Müslümanları onurlu davranmaya kinekinle ve şiretliğe şiretttile karşılık vermekten kaçınmaya Yüce Allah'ın dilediği zaman gerçekleşecek olan hükmü kendini gösterinceye kadar müsamâ davranmaya ve onların yaptıklarına şimdilik cevap vermemeye çağırıyor. Allah'ın emri gelinceye kadar onlara, Yahudilere, aldırış etmeyin, yaptıklarını hoş görün, hiç kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Yani, siz Allah'ın sizin için seçmiş olduğu yolda ilerlemeye devam edin, Rabbinize ibadet edin ve onun katında iyi amel biriktirin, okumaya devam ediyoruz. Namazı kılın, zekatı verin, kendi hesabınıza önceden gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında bulursunuz, hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızı görmektedir. Böylece Kur'an-ı Kerim bu ayeti ile Müslüman cemaatin bilincini uyandırıyor, onun dikkatini tehlikenin kaynağı ve hilenin tuzak yeri üzerinde yoğunlaştırıyor. Müslümanların duygularını kötü niyetlere, kahpece tuzaklara ve iğrenç kıskançlığa karşı koymaya hazırlıyor. Sonra onları bu hazırlanmış ve yüklü enerji birikimini kaybetmeden yüce Allah'ın katına yöneltiyor. Onun emrini beklemelerini ve davranışlarını onun iznine bağlamalarını buyuruyor, söz konusu ilahi emir gelinceye kadar da onları hoşgörülü ve aldırışsız olmaya çağırıyor, böylece kalpleri kinin ve nefretin kokuşmuşluğundan uzak biçimde mutlak emir ve irade sahibinin emrini temiz bir yürekle beklemelerini öneriyor. Cennet hakkında dayanıksız iddialar daha sonra bu ayetler genel olarak kitap ehlinin, başka bir deyimle Yahudiler ile Hristiyanların iddialarını, sırf kendilerinin doğru yolda oldukları ve cennetin sırf kendilerine ait olduğu, oraya başka hiç kimsenin giremeyeceği şeklindeki sözlerini çürütmeye devam ediyor. Gerçi bu iddiaları, söz konusu gruplardan her biri karşı tarafın en ufak bir gerçek kırıntısından bile yoksun olduğunu söyleyerek kendi sözleriyle, ile cevaplandırmış oluyor zaten, okuyacağımız ayetler bu klasik iddiaları dile getirirken, bu konudaki gerçeği de belirliyor, amel, davranış ve ceza, karşılık konusunda son ve kesin sözü de söylüyor. 111 Onlar, Yahudilerden ve Hıristiyanlardan başka hiç kimse cennette giremeyeceği dediler, bu onların hüsnü kuruntusudur, de ki, eğer dediğiniz gibi ise delilinizi getirin. 112 hayır, öyle değil kim kendini Allah'a adar ve bunun yanında iyi ameller de işlerse Allah katında mutlaka mükafatını alır, böyleleri için korku söz konusu değildir, onlar hiç üzülmeyeceklerdir. 113 Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor, dediler, Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor, dediler, oysa hepsi de kitabı okuyorlar, gerçeği bilmeyenler de onların dediğini söylemişlerdi, kıyamet. Günü Allah, anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm verir. Medine'de Müslümanların karşısına dikilenler kitap ehli Yahudilerdi, orada Yahudilerin yaptığı gibi Müslümanların karşısına çıkacak Hristiyan bir kitle yoktu, buna karşın yukarıdaki ayetin ifadesi genele yöneliktir, ayet hem Yahudileri ve hem de Hristiyanları birinin diğeri hakkındaki sözleriyle cevaplandırıyor, daha sonra da müşriklerin bu iki zümre hakkındaki görüşünü dile getiriyor, tekrar okuyalım. ''Onlar, Yahudi ve Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecek.'' dediler. Bu ifade onların sözlerini birleştirerek dile getiriyor, yoksa aslında Yahudiler, Yahudilerden başkası cennete giremeyecek derken Hristiyanlar da, Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek diyorlar. Bu sözlerin her ikisi de hiçbir delile dayanmayan basma kalıp ve klasik bir iddiadan ibaret olduğu için Yüce Allah peygamberimizi onlara meydan okumayı ve kendilerinden delil istemeyi telkin ediyor. De ki, eğer dediğiniz gibi ise delilinizi getirin. Burada hiçbir millete, hiçbir zümreye ve hiçbir ferde imtiyaz tanımaksızın amele, davranışa, ceza, karşılık, biçme konusu ile ilgili İslam düşünce sisteminin kuralı belirleniyor. Bu kurala göre, önemli olan İslam ve ihsan, iyi amel, dir, yoksa isim ve unvan değil, okuyalım.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 Hayır, öyle değil, kim günah işler de günahı tarafından kuşatılırsa böyleleri cehennemliktirler, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu iki açıklama iki karşıt tarafı, yani ceza ve mükafat taraflarını içeren bir tek kuraldır. Kim günah işler de günahı tarafından kuşatılırsa, bu durumdaki kimse benliğini kuşatmış olan söz konusu günahın tutsağıdır. Her şeyden, her türlü bilinçten, işlediği günahın doğrultusu dışındaki her türlü yöneliş ve bakış açısından arınmış, uzak düşmüştür. Buna karşılık, kim kendini Allah'a adar ve bunun yanında iyi ameller de işlerse, yani, kim benliğini Allah'a adar, tüm duygularını Allah'a yöneltir, başkasının günaha sarılmasının karşıtı olarak Yüce Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kim kendini Allah'a adarsa, benliğini Allah'a teslim ederse, burada İslam'ın ilk karakteristik özelliği meydana çıkıyor, benliğin Allah'a adanması, burada kullanılan, İslam, deyimi, boyun eğme, ve teslim olma anlamlarına gelir, manevi planda boyun eğme ve amel uygulama planında teslim olma, bununla birlikte bu teslim oluşun mutlaka görünür bir belirtisi, elle tutulur bir kanıtı olmalıdır. Bu da yukarıdaki ayetin ve bunun yanında iyi ameller işlerse, cümlecinde ifade ediliyor. Buna göre, İslam'ın karakteristik özelliği bilinç ile davranış, inanç ile amel, kalpteki imanla pratiğe yansıyan iyi hareket arasındaki birliktir. Bu sayede inanç sistemi, kapsamlı ve yaygın bir yaşama tarzına dönüşür, böylelikle insan kişiliği bütün faaliyet ve yönelişleri ile tutarlı bir bütünlüğe kavuşur, yine bu sayede Müslüman, şu ilahi bağışların tümünü elde etmeye layık olur. Böyleleri Allah katında mutlaka mükafatlarını alırlar, bunlar için korku söz konusu değildir, onlar hiç üzülmeyeceklerdir. Onlara Rableri katında kayba uğraması söz konusu olmayan, kesin bir mükafat, korkuya yer tanımayan tam bir güvenlik ve üzüntünün gölgeleyemeyeceği coşkun bir sevinç vardır. Bu bütün insanları eşit tutan genel bir kuraldır. Bu kurala göre Yüce Allah katında iltimas ve tarafgirlik söz konusu değildir. Yahudiler ve Hristiyanlar söz konusu basma kalıp ve klasik iddiayı ileri sürerlerken, bir yandan bu zümrelerin her biri diğerinin hiçbir gerçeğe dayanmadığını söylüyor, öte yandan da müşrikler her iki gruba da aynı sözle karşılık veriyorlardı, tekrar okuyalım. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler, Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler, oysa her ikisi de kitabı okuyorlar, gerçeği bilmeyenler de onların dediğini söylemişlerdi, kıyamet günü Allah, anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm verir. Bu ayette sözü edilen, gerçeği bilmeyenler, mukaddes kitapları olmayan cahil, okuma yazmasız Araplardı. Bunlar, Yahudiler ile Hristiyanların aralarındaki ayrılığı, karşılıklı suçlamalarını, müşriklik ve yüce Allah'a evlat yakıştırma açısından eski Arap masallarından ve hörafelerinden daha seviyesiz masallara ve hörafelere körü körüne bağlılıklarını gördükleri için Yahudilikten de Hristiyanlıktan da uzak duruyorlar ve ''Bunlar hiçbir gerçeğe dayanmayan, boş şeylerdir.'' diyorlardı. Kur'an-ı Kerim, Yahudiler ile Hristiyanların ''Cennetin sırf kendilerine ait olduğu'' şeklindeki iddialarını çürüttükten. Sonra, bu grupların birbirleri aleyhindeki sözlerini her ikisinin de siciline geçiriyor ve arkasından aralarındaki anlaş nazlığın çözümünü Yüce Allah'a havale ediyor. Kıyamet günü Allah, anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm verir. Adil hüküm onundur ve bütün meseleler onun huzuruna gelir, yapılacak şey hiçbir mantık kuralına bağlı olmayan ve hiçbir delile dayanmayan bu kavmin tek başına cennetlik olduğu ve yine yalnız başına doğru yolda olduğu şeklindeki basma kalıp iddialarını çürüttükten sonra tek çıkar yol onları Yüce Allah'ın C, C hükmüne havale etmektir. İslam'ın Mescid Anlayışı Okuduğumuz ayetlerin devamında Peygamberimizin emir ve tebliğlerinin bunların içinde özellikle kıble yönünün değiştirilmesi ile ilgili olanının doğruluğu hakkında Müslümanların zihinlerini bulandırmayı amaçlayan Yahudi kampanyalarının kınanmasına dönülüyor ve bu tutum Yüce Allah'ın mescidlerinde onun adının anılmasını engelleme ve bu mescidleri yıkma girişimi sayılıyor. 114 Allah'ın mescidlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve oraları yıkmaya çalışanlardan daha zalim kim olabilir, oysa oralara ancak korkulu bir saygı içinde girmeleri yakışık alır, bunları, dünyada rezil olmak, ahirette de büyük bir azap beklemektedir. 115 Doğu da batı da Allah'ındır. Ne tarafa dönerseniz Allah'ın yönü o tarafa doğrudur. Şüphesiz Allah'ın kudreti her şeyi kapsar ve o her şeyi bilir. Akla en yakın ihtimal, yukarıdaki iki ayetin, kıble değiştirilmesi ve Yahudilerin, Müslümanları yeryüzüne inşa edilen ilk Allah evi ve ilk kıble olan Kabe'ye yönelmekten alıkoymaya çalışmaları dolayısıyla inmiş olabileceğidir. Ancak bu ayetlerin nüzul, iniş, sebebi hakkında bu söylediğimizin dışında daha pek çok değişik görüş de vardır. Bu yorumların hangisi doğru olursa olsun ayetteki ifadenin mutlak oluşu, onun mescidlerde Allah'ın adının anılmasına engel olmak ve oraları yıkmaya çalışmakla ilgili genel bir hüküm olduğunu düşündürür, bu çirkin davranışa karşılık olarak belirlenen ve bu davranışa uygun tek ceza olduğu belirtilen aşağıdaki hüküm de genel karakterlidir. Oysa oralara ancak korkulu bir saygı içinde girmeleri yakışık alır yani barınma dileği ile gerekli saygı ifadesini takınarak ve eman diyerek yüce Allah'ın evi olan mescitlere sığınmadıkça kovulmayı kovalanmayı ve güvenden yoksun bırakılmayı hak ederler. Tıpkı Mekke'nin fethinden sonra olduğu gibi, bilindiği gibi Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedildiği gün Peygamberimizin sözcüsü, kim mescidi harama, Kabe, girerse güven içindedir, diye seslenmiş ve bunun üzerine can güvenliği istemeye karar veren bazı Kureyş zorbaları oraya sığınmışlardı. Oysa bu kimseler daha önce Peygamberimiz ve arkadaşlarının kabe Ziyaret etmelerine engel olmuşlardı. ayet Celil'e, bu hükme, böylelerinin dünyada perişanlığa ve ahirette büyük bir azaba çarptırılacakları kara haberini eklemektedir. Bunları dünyada rezil olmak, ahirette de büyük bir azap beklemektedir. Oysa oralara ancak korkulu bir saygı içinde girmeleri yakışık alır. Cümlesinin bir başka açıklaması da şöyledir. Yani, onların, ancak Allah korkusu ve onun ululuğunun ürpertisi içinde Allah'ın mescidlerine girmeleri yakışır. Yüce Allah'ın evlerine yaraşan, onun büyük heybet ve ululuğuna uygun düşen edep şekli budur. Bu yorum şekli de konunun akışılmasında. Uygundur. Bu iki ayetin kıble yönünün değiştirilmesi olayı ile ilgili olarak indiği görüşünü tercih etmemizin gerekçesi, bu ayetlerin ikincisidir, okuyalım. Doğu da Batı da Allah'ındır. Ne tarafa dönerseniz, Allah'ın yönü o tarafa doğrudur. Hiç şüphesiz Allah'ın kudreti her şeyi kapsar ve o her şeyi bilir. Müslümanlar, kıblenin değiştirilmesi olayına kadar Beytül Mukaddes'e, Kudüs'teki, Mescid-i Aksa, yönelerek namaz kılıyordu. Kıblenin Kabe'ye doğru döndürülmesiyle Yahudiler Müslümanların zihnini bulandıran şiddetli bir propaganda başlattılar. Buna göre Müslümanların A güne kadar kıldıkları namazlar geçersizdi ve Allah katında hesaplarına hiçbir sevap yazılmayacaktı. İşte bu ayet Yahudilerin bu iddialarına cevap veriyor. İniş sebebinin ana nedeni de bu asılsız propagandalardı. Bu ayet, Yahudilerin bu sakat yorumlarına karşı çıkarak aslında her yönün bir kıble olduğunu, buna göre ibadete duran kul ne tarafa dönerse Yüce Allah'ın yönünün o tarafa doğru olduğunu, herhangi bir yönün kıble olarak belirlenmesinin Yüce Allah tarafından bir yönlendirme olayı olduğunu ve o tarafa dönmenin O'na itaat etme anlamı taşıdığını, yoksa bunun Allah'ın o tarafta değil de bu tarafta olduğu manasına gelmediğini belirtiyor, Allah kullarını sıkıntıya ve çıkmaza sokmaz, onların sevaplarını kısmaz, o kullarının kalplerini, niyetlerini herhangi bir yöne doğru durmalarının iç gerekçelerini bilir, Allah'ın emrinde kolaylık Esastır. niyet Allah içindir, zira Allah'ın kudreti her şeyi kapsar ve o her şeyi bilir. Allah'a oğul ise neade edenler. Bu ayetlerin devamında, Yahudilerin hanlığın özü ile ilgili düşüncelerinin sapıklığı, yüce Allah'ın dininin dayanağı ve bütün peygamberlerin mesajlarının sağlıklı temeli olan tevhid ilkesinden uzak düşmüş oldukları gözler önüne seriliyor. Bunların yüce Allah'ın zatı ve sıfatları ile ilgili sapık düşünceleri aynı konulardaki cahiliye düşünceleri ile karşılaştırılarak müşrik Araplar ile ehli kitabın müşrikleri arasındaki inanç benzerliğine parmak basılıyor. Bütün bu grupların müşrikliğe yönelik yanılgıları düzeltilerek kendilerine gerçek İman kavramının temel ilkesi açıklanıyor. 116. Onlar, Allah oğul edindi, dediler, o böyle bir şeyden münezzehtir, göklerdeki ve yeryüzündeki varlıkların tümü o'nundur, hepsi ona boyun eğmişlerdir. 117. O, göklerin ve yeryüzünün yoktan var edicisidir, o bir şeyin var olmasını dileyince ona sadece, ol, der ve o da olur. 118 bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir mucize gelmeliydi, dediler, onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi söylemişlerdi, kalpleri birbirine benzedi, kesin iman sahiplerine ayetleri apaçık göstermişizdir. Bu Allah oğul edindi şeklindeki sakat iddia sadece Hristiyanların Hazreti İsa, selam üzerine olsun ile ilgili iddiaları değildir. Yahudiler de Hazret Üzeyir için aynı şeyi söylüyorlardı. Tıpkı bunlar gibi müşrikler, putperestler de melekler hakkında aynı iddiayı ileri sürüyorlardı. Bu ayet söz konusu grupların iddialarını ayrı ayrı anlatmıyor. Çünkü konunun akışı o günün Arap Yarımadasında İslam. İslam'a karşı çıkan bu üç grubu ana hatları ile tanıtmak amacını taşıyor. Ne tuhaftır ki, bu üç grup uluslararası Siyonizm, dünya Hristiyanlığı ve evrensel komünizm şemsiyeleri altında günümüzde de İslam'a kıyasaya karşı çıkan akımları oluşturuyorlar, yalnız, milletler arası komünizm o günün müşriklerinden çok daha koyu bir küfür akımıdır, ayetin, bu üç grubu aynı kategoride birleştirmesi, Yahudiler ile Hristiyan Sırf kendilerinin doğru yolda olduğu biçimindeki iddialarını boşa çıkarıcı niteliktedir, çünkü bu iki grubun her ikisinin de müşrikler, putperestler ile aynı düzeyde oldukları görülüyor. Ayetlerin devamında, bu grupların Yüce Allah ile ilgili diğer sakat görüşlerine geçilmeden önce hemen Yüce Allah'ın bu sapık düşünceden münezzeh olduğu vurgulanmakta ve Yüce Allah ile tüm yaratıkları arasındaki ilişkinin gerçek mahiyeti açıklanmaktadır.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 Şimdi söz sırası İslam'ın Yüce Allah ile ilgili, yaratıcı ile yarattıkları arasındaki ilişkinin türü ile ilgili ve yaratıkların yaradandan nasıl sadır oldukları ile ilgili soyutlayıcı ve eksiksiz düşüncesine geldi. Bu düşünce, sözünü ettiğimiz realiteleri bir arada ifade eden en seviyeli ve açık görüş tarzıdır. Bu görüşe göre kaynat, üstün ve mutlak iradenin, kün feye kün, ol der ve olu verir, ilkesi uyarınca yaratıcısından sağdır olur, bu iradenin herhangi bir varlığı yaratmaya yönelmesi, aracı bir gücün ya da maddenin bulunmasına gerek duyulmaksızın söz konusu varlığın önceden belirlenen biçimde var olmasını tek başına sağlayıcı niteliktedir. Peki mahiyetini bilmediğimiz bu üstün irade, kendisinden sadır olmasını murat ettiği söz konusu varlıkla nasıl ilişki kuruyor? Bu nokta, insan idrakinin kavrayamadığı, iç yüzünü açıklayamadığı bir sırdır. Çünkü insan kapasitesi bu noktayı idrak etmeye elverişli ve yatkın değildir. Zira bu noktayı kavramak, insanın yaratılış amacı olan yeryüzü halifeliği ve düzeltme işareti yeryüzünü imar etme görevi açısından, gerekli değildir, Yüce Allah insanoğluna yeryüzündeki görevinde yararlanacağı kaynat kanunlarını keşfetme ve bunları pratikte kullanma yeteneği verdiği oranda ona bu önemli halifelik görevi ile ilgisi olmayan başka bir alemin sırlarını kapalı tutmuştur çeşitli felsefi akımlar hiçbir yol gösterici ışığın bulunmadığı uçsuz bucaksız bir çölde taban tepmişlerdir. Amaçları ise bu sırları keşfetmekti. Bu uğurda sözünü ettiğimiz alanla ilgili hiçbir yapısal yatkınlığa sahip olmayan, bu alanı kavrama ve bilme araçları ile kesinlikle donatılmamış olan insan idrakinden kaynaklanmış birçok faraziyeler ve varsayımlar ortaya koymuşlardır. Bu faraziyelerin en yüksek tek seviyeleri bile insanı hayrete düşürecek ona, nasıl olur da bir filozof böyle bir şey ileri sürer, dedirtecek derecede gülünç oluyor, bunun tek sebebi, söz konusu filozofların insan idrakini doğal yaratılışının dışına çıkarmaya, onu yetki alanının dışına taşırmaya kalkışmalarıdır. Böyle olduğu için hiçbir tatmin edici sonuca varamamışlar, daha doğrusu bu konudaki İslam düşüncesini bilen ve onun etkisi altında kalan bir kimsenin saygı duyabileceği hiçbir sonuç elde edememişlerdir. İslam bu konudaki realist yaklaşımı sayesinde inanmış bağlılarını bu uçsuz bucaksız çölde kılavuzsuz olarak taban tepmekten, daha baştan yanlış metoda dayanan bu karanlık maceraya atılmaktan korumuştur. Fakat bazı taklitçi İslam felsefecileri özellikle eski Yunan felsefecilerinin etkisiyle bu yüksek doruklara tırmanmaya kalkışınca eski Yunanlı üstadları gibi karmaşık ve yanılgılı varsayımlardan başka bir şey elde edemediler, onlar bu hareketleriyle İslam düşüncesine bu düşüncenin tabiatı ile bağdaşmayan, özü ile uyuşmayan yabancı bancı unsurlar bulaştırdılar bu durum insan aklını yetki alanı dışına taşırmayı yaratılışındaki özelliğin ötesine çıkarmayı amaçlayan her girişimin karşılaşacağı kesin akıbettir İslam düşüncesine göre varlıkların yaratıcısı, yarattığı varlıkların hiçbirine benzemez, o tektir. Bunun doğal bir sonucu olarak İslami düşünce, Müslümanların dışındaki bir takım inanç mensuplarının anladığı gibi, vahdet-i vücut, varlıkların birliği, kavramını reddeder, yani, varlıklarla yaratıcı birleşik bir bütündür, ya da, varlık alemi yaratıcının. Zatından kaynaklanan ışınlardan ibarettir veya varlık alemi yaratıcısının görülebilen bir sureti, bir yansımasıdır şeklinde ifade edebileceğimiz yahut aynı esasa dayalı başka bir biçimde anlatılabilen vahdeti vücut kuramı İslam düşüncesi ile bağdaşmaz. Fakat bununla birlikte İslam düşüncesinde de tevhid diye tanımlanan varlık bütününü kapsamına alan bir birlik vardır. Bu birlik, varlık aleminin aynı yaratıcı iradeden meydana gelmiş olması, gelişimini düzenleyen kanunlar sisteminin bir oluşu, yaratılışının, koordinasyonunun, kullukta ve saygıda Rabbine yönelişinin bir olması anlamındadır, okuyalım. Göklerdeki ve yerdeki varlıkların tümü O'nundur, hepsi O'na boyun eğmişlerdir. Göklerdeki ve yerdeki varlıklar içinde O'nun evladı olduğunu düşündürecek hiçbir gerekçe ortada yoktur, çünkü var olan her şey aynı derecede ve aynı aracın sonucu olarak O'nun yaratığıdır, tekrarlıyoruz. O göklerin ve yerin yoktan var edicisidir, O bir şeyin var olmasını dileyince O'na sadece ol, der ve O da olur. İlahi iradenin varlıklara yönelmesi olayı insan idrakinin bilemeyeceği bir şekilde gerçekleşiyor, çünkü bu olay, insan idrak kapasitesinin dışında kalır, buna göre, bu sırrın künhüne ermeye çalışmak, boşuna enerji harcamak ve uçsuz bucaksız bir çölde kılavuzsuz olarak taban tepmektir. Yukarıdaki ayetlerde kitap ehlinin, yüce Allah'ın evladı olduğunu iddia eden sözleri sunulduktan ve bu saçma sözler düzeltilip reddedildikten sonra müşriklerin aynı türdeki sözlerine geçiliyor, bu sözler, aynen ehli kitabın benzer sözlerine kaynaklık eden yanlış düşünceye dayanıyor. Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir mucize gelmeliydi, dediler, onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini söylemişlerdi. Buradaki, bilmeyenler, okuma yazmasız müşrikler, yani putperestlerdir. Bunların hiçbir kitap kaynaklı bilgileri yoktu. Sık sık Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, karşısına dikilerek Yüce Allah'ın kendileri ile doğrudan konuşmasını ya da kendilerine somut, mucizenin gösterilmesini istiyorlardı. Onların bu sözlerinin burada hatırlatılmasının nedeni, kendilerinden öncekilerin yani Yahudiler ile diğer kitap, Tab ehlinin de vaktiyle kendi peygamberlerinden aynı isteklerde bulunmuş oldukları gerçeğini vurgulamaktır, bilindiği gibi Hazreti Musa'nın, selam üzerine olsun, kavmi Yüce Allah'ı açıktan açığa görmeyi istemiş, ayrıca kendilerine mucize gösterilmesinde ısrar etmişlerdi, demek oluyor ki, bunlar ile onlar arasında karakter, zihniyet ve sapıklık bakımından benzerlik vardır. Kalpleri birbirine benzedi. Bana göre Yahudilerin, müşrikler, putperestler, karşısında bir üstünlükleri yok, bunlar zihniyet, inatçılık ve sapıklık bakımından benzer kalpler, benzer duygular taşımaktadırlar, devam ediyoruz. Kesin iman sahiplerine ayetleri apaçık göstermişizdir. Kalplerinde kesin iman bulunanlar, Yüce Allah'ın C, C ayetlerinde bu kesin imanlarını doğrulayan ve vicdanlarını tatmin eden gerekçeleri bulurlar, yani kesin imanı bu ayetler meydana getirmez, tersine bu ayetlerin anlamlarını kavramayı, içerdikleri gerçeklerle tatmin olmayı, doğruyu ve Allah'a ulaştırıcı olanı algılamaya kalpleri hazırlayan faktör, kesin imandır. Okuduğumuz ayetlerin devamında kitap ehlinin sözleri hatırlatılarak asılsız iddiaları çürütüldükten, bu grupların sapıklıklarının ardında yatan gizli faktörler açığa vurulduktan sonra peygamberimize dönülerek görevi açıklanıyor, sorumlulukları belirleniyor, kendisine Yahudi ve Hristiyanlar ile arasındaki savaşın mahiyeti, onlarla arasındaki anlaşmazlığın karakteristik özelliği açıklanıyor. Bu anlaşmazlığın kaynağı o kadar derindir ki, onlar Hazreti Peygamber'den elinde olmayan, olsa bile ödeyemeyeceği bir bedel istemektedirler, haşa bu bedeli ödese bu sefer Rabbinin gazabına uğraması kaçınılmaz olur. 119- Biz seni gerçeğin müjdecisi ve uyarıcısı, korkutucusu olarak gönderdik, sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. 120. Kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla hoşlanmayacaklardır, de ki, doğru yol, sadece Allah'ın yoludur, eğer sana gelen bilgiden sonra onların arzularına uyacak olursan, and olsun ki, Allah tarafından ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamazsın. 121 kendilerine verdiğimi 5 kitabı gereğince okuyanlar var ya işte onlar ona inananlardır onu inkar edenler ise Hüsrana uğrayanlardır seni gerçekle, donatarak, gönderdik, bu cümle saptırıcıların oluşturduğu kuşkulara, tuzakçıların komplolarına ve sahtekarların yanılgıya düşürme girişimlerine son verici bir netlik, bir sarsılmazlık ifade ediyor, ses tonundaki gürlük ve mertlik, kesinlik ve kuşkusuzluk yansıtıyor. Müjdeleyici ve uyarıcı, korkutucu olarak, yani, senin görevin tebliğ etmekten, aldığın emri yerine getirmekten ibarettir, bunu yapınca senin fonksiyonun sona erer. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin, yani, işledikleri günahlar ve nefislerinin arzularına uymaları sebebiyle cehenneme girenlerden sen sorumlu değilsin. Yahudiler ile Hristiyanlar seninle savaşmaya, sana tuzak kurmaya devam edecekler, seninle barış yapmayacaklar, senden hoşnut olmayacaklardır. Ancak sen bu görevi ihmal ettiğin, bu gerçeği savunmaktan vazgeçtiğin ve bu kesin hidayeti bırakarak onların az önce anlatılan sapıklıklarını, müşrikliklerini ve sakat zihniyetlerini onayladığın takdirde seni severler, senden hoşnut olurlar. Kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla hoşlanmayacaklardır. İşte asıl sebep budur, onların eksiği delil değildir, onların eksiği senin haklı olduğuna, Rabbin tarafından sana gelen mesajın gerçek olduğuna inanmamak değildir, onlara olanca delillerini sunsan, olanca sevgini önlerine sersen bunların hiçbiri ile hoşnutluklarını kazanamazsın, ancak dinlerine uymakla ve yanındaki gerçeğe sırt dönmekle onların hoşnutluğunu kazanabilirsin. Her dönemde ve her yerde somut olarak karşımıza çıkan sürekli anlaşmazlık konusu değişmez çuban başı budur. Bu çuban başı inanç meselesidir. Yahudilerin ve Hristiyanların Müslüman cemaate karşı verdikleri amansız savaşın gerçek mahiyeti budur. Bu mücadele her ne kadar zaman zaman birbirleriyle çatıştıkları görülüyorsa da bu iki kamp ile İslam arasında kıyasıya devam etmektedir. Bazen aynı inanç kampın alt grupları arasında da sürtüşme olur, fakat bu alt gruplar İslam'a ve Müslümanlara karşı her zaman eleledirler. eledirler. Dediğimiz gibi bu mücadele temelde ve gerçek mahiyeti ile bir inanç savaşıdır. Fakat İslam'ın ve Müslümanların bu iki koyu düşman kampı bu savaşa değişik renkler yakıştırırlar. O lan cahilekarlıklarını, kurnazlıklarını, iki yüzlülüklerini kullanarak bu savaş için çeşitli kılıflar uydururlar. Onlar din sancağı altında Müslümanların karşısına çıktıklarında onların dinleri ve inançları uğruna nasıl kahramanca çarpıştıklarını tecrübe etmişlerdir. Bu yüzden dinimizin bu tarihi düşmanları uyanmışlar ve savaşın rengini değiştirmişlerdir. Artık onlar bu savaşın asıl niteliğini ortaya koyarak inanç savaşı olduğunu açıkça söylemiyorlar. Öyle söyleseler Müslümanların inançları uğruna gösterecekleri kahramanlıktan, bu kahramanlığın getireceği coşkunluktan korkuyorlar, bunun yerine aradaki savaşa, toprak savaşı, ekonomik savaş, siyasi savaş, stratejik savaş gibi adlar takıyorlar, ayrıca aramızdaki aldanmış gafillerin beyinlerine sokmaya çalışıyorlar ki, inanç savaşı artık anlamsız bir eski hikaye olmuştur, artık o sancağı havaya kaldırarak onun ismi altında savaşmak yersiz ve geçersizdir, böyle bir şeye anlaşılır ancak tutucular gericiler girişirler onlar bu zehirli propagandayı inanç coşkunluğundan ve kahramanlığından kurtulmak için yapıyorlar. Oysa onlar, yani uluslararası siyonizm, dünya hristiyanlığı ve bunlara ek olarak evrensel komünizm soğukkanlı bir kararlılık içinde öncelikle bu granit kayayı parçalamak amacı ile Müslümanlara karşı savaşmaktadırlar. O granit kaya ki, yüzyıllar boyunca ona toslamışlar ve her defasında tümünün kafatası parçalanmışlar mıştır bu savaş inanç savaşıdır, yoksa toprak savaşı, ekonomik savaş ya da stratejik amaçlı savaş değildir. Bu uydurma kılıfların ve yakıştırmaların hiçbir asli yoktur. Düşmanlarımız gizli ve tarihi maksatları uğruna bu uydurma yaftaları kafamıza sokmaya çalışıyorlar. Onlar bizi bu savaşın gerçek mahiyeti ve asıl karakteri hakkında yanılgıya düşürmek istiyorlar. Eğer biz onların bu yalancı propagandalarına aldanırız, kendimizden başka hiç kimseyi kınamamalı, hiç kimse de kabahat aramamalıyız, çünkü bu durumda sözlerin en doğrusunu söyleyen Yüce Allah'ın peygamberine ve onun ümmetine yönelttiği direktiften uzak düşmüş oluruz, tekrar okuyalım. Kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla hoşlanmayacaklardır. İşte onları hoşnut edebilecek yegane bedel, bunun dışındaki her şeyi peşinen reddederler, ellerinin tersi ile geri çevirirler. Fakat kesin emin ve doğru direktif hemen arkadan geliyor. De ki, doğru yol, sadece Allah'ın gösterdiği yoldur. İfade son derece öz ve kısa, doğru yol, sadece Allah'ın gösterdiği yoldur, bu konuda taviz yok, bundan vazgeçmek söz konusu değil, bu hususta esneklik ve gevşeklik yok, bu ilkenin zararına hiçbir uzlaşmaya girişilemez, onun küçük büyük hiçbir kırıntısı bile pazarlık konusu edilemez, isteyen inansın, isteyen inkar etsin. Sakın ha, onları hidayete erdirmek, onların iman etmelerini sağlamak, onların dostluğunu ve sevgisini kazanmak gibi endişe ve arzular seni bu ince yoldan saptırmasın. Eğer sana gelen bilgiden sonra onların arzularına, keyiflerine uyacak olursan, andolsun ki, Allah tarafından ne bir dost ve ne de bir destekçi bulamazsın. Bu korkunç tehdit, bu kesin ifade ve bu ürkütücü azap uyarısı, kime dönük, yüce Allah'ın elçisine, peygamberine ve keremli sevgilisine dönük, bunlar bir takım nefsi arzulardır, eğer sen doğru yoldan, Allah'ın gösterdiği doğru. Yoldan saparsan ki ondan başka bir doğru yol yok, işte onları senin karşında takındıkları olumsuz tutumu takınmaya sürükleyen faktör, onların bu nefsi arzularıdır, yoksa senden kaynaklanan bir delil yetersizliği ya da inandırma zayıflığı değildir. Onların arasında nefislerinin bu arzularından sıyrılabilenler ellerindeki kitabı gereğince okurlar ve bunun sonucu olarak senin yanındaki gerçeğe inanırlar, bu gerçeği inkar edenlere gelince, onlar hüsrana uğrayacaklardır, sen ve müminler değil. Kendilerine verdiğimiz kitabı gereğince okuyanlar var ya, işte onlar ona inananlardır, onu inkar edenler ise hüsrana uğrayanlardır. Yüce Allah'ın şu dünyada insanlara bağışladığı nimetlerin en büyüğü olan iman kaybından daha büyük bir kayıp, daha acı bir hüsran düşünülebilir mi? Yukarıdaki ayetlerde bu kesin ve tartışmaya meydan vermeyen yargı ortaya konduktan sonra yeniden İsrailoğullarına dönüp sesleniliyor. Okuduğumuz bu uzun hesaplaşma ve tartışmanın, Yahudiler ile Rabbleri ve Peygamberleri arasındaki ilişkileri gözler önüne seren tarihi açık açıklamanın arkasından gelen bu sesleniş, sanki onlara yönelik derinliklerden kopuk gelen son sesleniş gibidir. Bunun arkasından Peygamberimize ve Müslümanlara da bir uyarı yapıldıktan sonra Yahudilere son bir çağrı daha yapılıyor. Bu çağrı, artık umursamazlık, gaflet ve yüce emaneti yüklenme şerefinden mahrum bırakılmış bir halde kapı eşiğinde kararsız bir haldeyken belki kendilerini düzeltirler diye yapılan son çağrı, bu çağrı daha önce kendilerine ilahi emanetin verileceği zaman yapılan ilk çağrıydı, şimdi de bu emanetten yüz çevirmeleri sebebiyle yapılan son çağrıdır bu, ey İsrailoğulları. 122 Ey İsrailoğulları, size vermiş olduğum nimetleri ve sizi bir zamanlar bütün alemlere üstün tutmuş olduğumu hatırlayın. 123. Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği, hiç kimseye şefaatin yarar sağlayamayacağı ve böylelerinin hiçbir yerden yardım görmeyeceği günden korkun. Bu surenin daha önceki bölümlerinin içerdiği tartışma, kitap ehline dönüktü, söz konusu tartışmanın eksenini Yahudilerin tarihi, onların peygamberlerine, şeriatlerine Yüce Allah ile aralarındaki antlaşmalarına ve taahhütlerine karşı takınmış oldukları olumsuz tutumlar oluşturuyordu. Hazreti Musa zamanından başlayarak peygamberimin zamanına kadar süren bu dönemin irdelenmesi sırasında çoğunlukla Yahudilerden, bazen de Hristiyanlardan söz ediliyordu, bu arada ehli kitap ile uyuştukları ya da ehli kitabın kendileri ile aynı görüşü paylaştıkları konular ortaya çıktıkça zaman zaman müşriklere, putperestlere de değinilmişti. Hazreti İbrahim dönemine bir bakış Şimdiki bölümde ise Hazreti Musa döneminden daha eski bir tarih dönemine yani Hazreti İbrahim selam üzerine olsun dönemine geçiliyor. Hazreti İbrahim kıssası burada ele alınan biçimiyle hem ayetlerin akışı içinde yerine oturuyor hem de Yahudiler ile Medine'de oluşan Müslüman cemaat arasında amansız ve çok yönlü çatışmada son derece önemli bir rol oynuyor. Yahudiler ile Hristiyanlar soy bakımından Hazreti İshak, selam üzerine olsun, yolu ile Hazreti İbrahim'e dayanırlar, onlar gerek bu mensubiyetten ve gerekse Yüce Allah'ın Hazreti İbrahim ile soyundan gelenlere vaat ettiği gelişme ve bereketten, ona ve kendisinden sonra gelecek olan soyuna yapmış olduğu vaatlerden gurur duyuyorlardı, bundan dolayı doğru yolu, din önderliğini, davranış ve uygulamaların ne olursa olsun, cenneti kendi tekerlerinde görüyorlardı Kureyş kabilesi de soy bakımından Hazreti İsmail, selam üzerlerine olsun, yolu ile yine Hazreti İbrahim'e dayanır, bunlar da bu mensubiyetten gurur duyuyorlar, bu durumu Beytullah'ın yönetim ve bakım yetkisini ellerinde tutmalarının gerekçesi olarak kullandıkları gibi Araplar üzerinde dini otorite sahibi, üstün, itibarlı ve saygın bir konumda olmalarını buna dayandırıyorlardı. Bir önceki ayetlerde cennet ile ilgili, klişeleşmiş Yahudi ve Hristiyan iddiaları şöyle dile getirilmişti. Onlar, Yahudiler ile Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecek, dediler. Burada da onların doğru yolda yürümek isteyen Müslümanları Yahudileştirme ya da Hristiyanlaştırma girişimleri anlatılarak söz konusu iddia ile bu girişim arasında bağlantı kuruluyor. Onlar size, ya Yahudi ya da Hristiyan olunuz ki, doğru yolu bulaşınız, dediler. Ayrıca burada mescidlerde Yüce Allah'ın adının anılmasına engel olanlardan ve oraları yıkmaya çalışanlardan da söz edilmeye devam ediliyor. Bir önceki bölümün bu konu ile ilgili ayetlerini açıklarken şöyle demiştik, bu ayeti celile, özellikle Yahudilerin kıble değiştirilmesi olayı ve bu olayı bahane ederek Müslümanlar arasında giriştikleri zehirli propaganda ile ilgili olabilir. Şimdi burada, ayetlerin akışı ile uyumlu bir havada Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsmail'den, Hazreti İshak'tan selam üzerlerine olsun, Kabe'den, bu mabedin yapılışından ve bakımından söz ediliyor, amaç, Yahudilerin, Hristiyanların ve müşriklerin, ağız birliği ile, bu isimlerle aralarında bağ ve ilişki kuran iddiaları konusunda katıksız gerçekleri belirlemek ve Müslümanların yönelecekleri kıble olayını açıklığa kavuşturmaktır. Bu arada yine konu ile uyumlu olarak Hazreti İbrahim'in katıksız tevhid ilkesine dayanan dininin gerçek mahiyeti, bu din ile ehli kitabın ve müşriklerin ortaklaşa bağlı oldukları yozlaşmış ve sapık inançların birbirinden uzak oldukları, buna karşılık Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in ve Yahudilerin atası olduğu için İsrail olarak da anılan Hazreti Yakub'un inançları ile Müslüman cemaatin inanç sistemini oluşturan son din arasında yakınlık olduğu anlatılıyor. Bunlara bağlı olarak Yüce Allah'ın dininin birliği, bütün peygamberler arasında elden ele geçerken bir zincirin halkaları gibi bir süreklilik gösterdiği, herhangi bir milletin ya da ırkın tekelinde olduğu düşüncesinin asılsız olduğu vurgulandıktan sonra inanç sisteminin kör akrabalık taasubunun değil, mümin kalbin mirası olduğu, bu mirasa varis olmanın kan ya da ırk yakınlığına değil, iman ve inanç sistemi yakınlığına dayan. Buna göre bu inanç sistemine inananların ve onun gereklerini yerine getirenlerin, hangi kuşaktan ve hangi kabileden olurlarsa olsunlar, bu dinin bağlıları olmaya onun önderlerinin öz çocuklarından ve soyca akrabalarından daha layık oldukları, çünkü bu dinin Yüce Allah'ın dini olduğu, Yüce Allah ile kullarından hiçbiri arasında soy ve kan bağı bulunmadığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim, İslam düşünce sisteminin temel dayanaklarının bir bölümünü oluşturan bu gerçekleri burada şaşırtıcı bir ifade uyumu, estetik bir sıralama ve anlatım düzeni içinde açıklıyor, bizleri Hazreti İbrahim döneminden başlayan bir tarih yolculuğunda adım adım ilerletiyor, bu yolculuk sırasında Hazreti İbrahim'in Rabbi tarafından imtihan edildiğini, bu imtihanı kazanarak seçildiğini ve bunun sonucu olarak insanlara ön der yapıldığını anlatıyor. Bu yolculuğu Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, ilahi önderliği altında doğup gelişen İslam ümmetine bağlayarak sürdürüyor. Bu ümmetin doğup gelişmesini Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in Kabe'nin duvarlarını yükseltirken yapmış oldukları duanın Yüce Allah tarafından kabul edilişi ile irtibatlandırıyor. Sonunda bu emanetin varisi olmaya Hazreti İbrahim'in tüm torunlarının değil de sadece bu ümmetin hak kazandığını vurguluyor ve bu inanç varisliğine dayanaklık eden tek gerekçenin peygambere inanmak, bu imanın gereğini güzelce yerine getirmek ve bu inancın getirdiği düşünceyi koruyarak sürdürmek olduğunu anlatıyor. Ayetlerde bu tarihi yolculuk boyunca şu noktalara da parmak basılıyor. Sırf yüce Allah'a yönelmek anlamına gelen İslam, ilk peygamberlik misyonunun özünü oluşturduğu gibi son peygamberlik misyonunun özünü de oluşturur. Hazreti İbrahim'in inancı bu olduğu gibi ondan sonra gelen Hazreti İsmail'in, Hazreti İsa'ın, Hazreti Yakub'un ve torunlarının da inancı budur. Bu inanç daha sonra aynı şekilde Hazreti Musa'ya ve Hazreti Hz. İsa'ya bir süre sonra da Hz. İbrahim'in varisleri olan Müslümanlara devredildi. Demek ki kim bu değişmez inanç sistemine kararlılıkla sahip çıkarsa hem bu inancın ve hem de bu inancın içerdiği taahhüt ve müjdelerin varisi olur. Buna karşılık kim bu inanç sisteminden sapar da kendi iradesiyle Hz. İbrahim'in dininden ayrılırsa yüce Allah'a vermiş olduğu sözden caymış ve bunun sonucu olarak bu inanç sisteminin içerdiği taahhüt ve müjdelere varis olma hakkını kaybetmiş olur. Buna göre, Yahudilerin ve Hristiyanların sırf Hazreti İbrahim'in soyundan geldikleri için Allah'ın seçkin ve imtiyazlı kulları oldukları, Hazreti İbrahim'in varislerinin ve temsilcilerinin kendileri olduğu biçimindeki tüm iddiaları geçersiz hale geliyor. Çünkü onlar bu inanç sisteminden saptıkları andan beri sözünü ettikleri varislik hakkını kaybetmişlerdir. Tıpkı bunun gibi, Kureyş kabilesinin, Kabe'nin denetimi, gözetimi ve bakımı konusunda öncelik hakkına sahip oldukları şeklindeki tüm iddiaları da geçersiz oluyor. Çünkü bu kabile Kabe'nin kurucusu ve duvarlarının yükselticisi olan Hazreti İbrahim'in inancından ayrılmakla, onun mirasçıları olma hakkını yitirmişlerdir. Aynı gerekçe ile Müslümanların yönelecekleri kıble konusundaki Yahudi iddiaları da tümü ile desteksiz kalıyor. Çünkü Kabe, Müslümanların ve atalıklarının Hazreti İbrahim'in kıblesidir. Bütün bunlar, düşündürücü işaretler, derin anlamlı değinmeler ve son derece etkili açıklamalarla dolu şaşırtıcı bir ifade uyumu içinde anlatılıyor, şimdi bu parlak beyanın ışığı altında, sözünü ettiğimiz yüksek düzeyli uyumu gözden geçirelim. 124 Hani Rabbi, İbrahim'i bir takım emirler ile denemiş, o da onları yerine getirmişti, bunun üzerine Allah, seni insanlara önder yapacağım, demişti, İbrahim, soyumdan da, deyince, Allah, zalimler bu taahhüdümün kapsamına asla giremezler, buyurdu. Burada Yüce Allah Peygamberimize buyuruyor ki, İbrahim Peygamberin Allah tarafından bir takım emirler ve yükümlülükler yolu ile imtihan edilişini ve onun bu emir ve yükümlülüklerin gereğini eksiksiz olarak yerine getirişini hatırla. Yüce Allah başka bir ayette de İbrahim Peygamberin, onun hoşnutluğunu kazandıracak ve yüce şahitliğini hak ettirecek biçimde yükümlülüklerinin gereğini yerine getirdiğine bizzat tanıklık ederek şöyle ve sözünü yerine getiren İbrahim'in Necm suresi 37 Hazreti İbrahim'in erdiği bu makam yüce bir makamdır yani verilen sözü ve alınan emri gereği gibi yerine getirdiğini bizzat yüce Allah'ın tanıklığı ile kanıtlama makamı çünkü insan zayıflığı ve yetersizliği sebebiyle bu anlamda vefakar ve istikametli olamıyor. Bunun sonucu olarak Hazreti İbrahim şu müjdeye ya da şu güvene layık oluyor, hak kazanıyor. Seni insanlara önder yapacağım. İnsanların önder edinecekleri, Allah'a götüren yolda kendilerine rehberlik edecek, onları hayra erdirecek, kendisine bağlı olacakları ve kendisinin de başlarında lider olacağı bir imam yani işte o anda insan fıtratı yani soyundan gelecek olanlar yolu ile sürekli olma eğilimi, sosyal hayatın gelişmesi, belirlenen yolunda sürekli ilerlemesi, öncekilerin başlattıkları işi sonradan gelenlerin tamamlayabilmesi, bütün kuşakların işbirliği ve kesintisizlik içinde olabilmeleri için bizzat yüce Allah tarafından insan fıtratına yerleştirilen o köklü bilinç Hazreti İbrahim'e egemen oluyor. Bu bilinci bazı bazıları ortadan kaldırmaya, engellemeye ya da baskı altına almaya kalkışıyorlar, oysa bu bilinç, sözünü ettiğimiz uzak vadeli gayeyi gerçekleştirmek için insan fıtratının özüne yerleştirilmiştir. İslam, miras hukukunu bu fıtri bilince dayalı olarak onun gereğini göz önünde tutarak onun etkisini göstermesini teşvik ederek yapabileceğinin azamisini yapmasına meydan vermek üzere düzenledi. Bu temel bilinci yok etmeye yönelik girişimler, insan fıtratını temelden yok etmeye kalkışmaktan ve sapıklıktan kaynaklanan bazı sosyal bozuklukları tedavi edeyim derken düşülmüş bir zorlamadan, kısa görüşlülükten ve işi yok kuşa sürmekten başka bir şey değildir. Eli Fıtri yapıyı yıkmadan, söz konusu sosyal sapmayı düzeltecek başka bir çözüm yolu vardır. Fakat bu çözüm yolu hidayeti, imanı, insan psikolojisi konusunda derinlemesine uzmanlaşmayı, insan benliğinin oluşumu konusunda ince ve ayrıntılı bilgiye sahip olmayı, bunun yanında yapmaktan ve düzeltmekten çok yıkmayı ve yok etmeyi amaçlayan taşkın kinlerden arınmış bir bakış açısını gerektirir, yukarıdaki ayeti okumaya devam edelim İbrahim soyumdan da dedi Hazreti İbrahim'in bu dileğine, kendisini imtihan ederek seçmiş olan Rabbi tarafından, daha önce öğrendiğimiz, son derece önemli bir kuralı belirleyen şu cevap veriliyor, ''Önderlik, davranışları, bilinci, yapıcılığı ve imanı ile buna layık olanlarındır. Yoksa soya ve nesebe dayanan bir miras değildir, akrabalık et ve kan ilişkisi değil, din ve inanç ilişkisidir.'' Kan, milliyet ve ırk akrabalığı davası, Hakki İslam düşüncesi ile taban tabana çatışan bir cahiliye dönemi davasından başka bir şey değildir. Devam ediyoruz. Allah zalimler bu taahhüdümün kapsamına asla giremezler buyurdu. Zulüm çeşit çeşit ve renk renktir, Allah'a ortak koşmak insanın kendi kendine etmesi, başkalarının hakkını çiğnemek ise insanlara zulmetmesidir, zalimlere yasaklanan imamlık, önderlik, peygamberlik, halifelik ve namaz imamlığı da dahil olmak üzere imamlığın bütün anlamlarını, liderliğin her türlüsünü kapsamına alır, buna göre bütün anlamları ile adalet, hangi biçimi ile olursa olsun imamlığın, önderliğin, temel şartını oluşturur, kim zulmederse yaptığı zulmün türü ne olursa olsun kendini her anlamı ile imam olma yeterliliğinden uzaklaştırmış, bu hakkını kendi eli ile kaybetmiş olur. Yüce Allah tarafından Hazreti İbrahim'e verilen bu cevap, kaypaklığa ve belirsizliğe yer vermeyen bu ilahi taahhüt, Yahudilerin zalimlikleri, fasıklıkları, Yüce Allah'ın emrinden saptıkları ve ataları Hazreti İbrahim'in inancından ayrıldıkları için önderlikten ve öncülükten uzaklaştırıldıklarını kesinlikle kanıtlar. Yüce Allah tarafından Hazreti İbrahim'e verilen bu cevap aynı zamanda günümüzde kendilerine Müslüman, sıfatını yakıştıranların insanlık önderliği ve öncülüğünden uzaklaştırılmalarına da kesin bir cevap ve kanıt oluşturur, bunun sebebi, bu sözde Müslümanların, zalimlik etmeleri, fasıklıkları, Allah yolundan uzaklaşmaları, Allah'ın şeriatını arkalarına atmaları, onun şeriatını ve önerdiği yaşama biçimini sosyal hayattan söküp attıkları halde hala Müslüman olduklarını iddia etmeleridir ki, bu iddia yukarıdaki ilahi Taahhüdün hiçbir esası ile bağdaşmayan yalancı bir iddiadır. İslami düşünce sistemi, inanç ve amel, pratik uygulama ve davranış, temeline dayalı olmayan insanlar arası bütün bağları ve ilişkileri kesik ve geçersiz sayar, inanç bağı olmayan yakınlık ve akrabalık ilişkilerini tanımaz, inanç ve amel kulpuna bağlı olmayan bütün sosyal ilişkileri ve dayanışma geleneklerini kökünden yok sayar, yine bu düşünce sistemi aralarında inanç çelişkisi bulunan aynı milletin iki kuşağını bir birbirinden ayırır, hatta aralarındaki inanç bağı kopan ana baba ile evladlarını ve karı kocayı tüle birbirinden ayrı kabul eder. Buna göre müşrik Arap ayrı bir şeydir, Müslüman Arap ayrı bir şey, bu ikisi arasında hiçbir ilişki, hiçbir akrabalık ve hiçbir ortak bağ söz konusu değildir. Müslüman olan kitap ehli ayrı bir şeydir. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininden sapmış kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar ayrı bir şey, bu ikisi arasında da hiçbir ilişki, hiçbir akrabalık ve hiçbir ortak sosyal bağ söz konusu değildir. Aile kurumu ana-babadan, çocuklardan ve torunlardan oluşmuş rastgele bir birlik değildir. Bu saydıklarımızı eğer aynı inanç bağı birleştiriyorsa bunlar aile kurumunu oluştururlar. Öte yandan millet demek, belirli bir ırkın ardarda gelen kuşaklarının oluşturduğu bir insan topluluğu değildir. Millet, ırkları, yurtları ve derilerinin rengi ne olursa olsun, müminlerin oluşturduğu insan topluluğudur. İşte kurum Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ilahi açıklamadan fışkıran iman kriterli düşünce tarzı budur. 125 hani Kabe'yi insanlar için toplanma ve güven yeri yapmıştık, İbrahim'in makamını, Kabe'nin tümünü, namaz yeri edininiz İbrahim ile İsmail'e, bu evimi ziyaretçiler, kendilerini ibadete adayanlar, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye emir vermiştik. Bu Beytülharam'ın, yani Kabe'nin denetim ve bakımını Kureyş kabilesinden bir heyet üzerine almıştı. Bunlar Müslümanlara zorbaca davranmışlar, onlara eziyet etmişler ve dinleri yüzünden baskı yapmışlar ve Müslümanlar da bu yüzden Kabe çevresinden göç etmek zorunda kalmışlardı. Oysa Yüce Allah buranın insanlar için güvenli bir toplantı yeri olmasını dilemişti. Burada toplanacak olan insanları hiç kimse korkutmayacaktı. Tutmayacak. aksine buraya gelen herkes can ve mal güvenliğine, dokunulmazlığına kavuşacaktı, hatta burası somut bir güven, huzur ve barış merkezi olacaktı. Burada insanlara Hazreti İbrahim'in selam üzerine olsun makamını namaz yeri edinmeleri emrediliyor. Bizim tercih ettiğimiz yoruma göre ayetteki İbrahim'in makamı Beytullah'ın tümüne işarettir. Buna göre Beytullah'ın Müslümanlara kıble yapılması hiçbir itiraza yol açmaması gereken tabii bir şeydir. Burası Hazreti İbrahim'in dosdoğru inanç ve tevhid ilkesi mirasçıları olan Müslümanların yönelmiş oldukları ilk çünkü orası Allah'ın evidir. Hiçbir insanın özel evi değildir. Bu evin sahibi olan Yüce Allah iki salih kuluna burayı, ziyaretçiler, kendilerini ibadete adayanlar, rükku ve secde edenler için, yani burayı ziyarete gelen hacılar, orayı uzun süreli ibadet yeri seçen yerli halk ile burada rüku'a varanlar ve secde edenler için temiz tutmalarını emrediyor. Görüldüğü gibi, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Selam üzerlerine olsun bile bu evin sahibi değildirler ki, onların soyundan geleceklere miras kalması söz konusu olabilsin, onlar sadece Rabblerinin emrinin gereği olarak burayı, ziyaretçilerin ve Allah'ın mümin kullarının kullanımına hazır tutmak üzere gözetim ve bakımını üstlenmiş kimselerdir. 126 Hani İbrahim, ey Rabbim, bu şehri güvenli bir yer kıl, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır, dedi. Allah da, onlardan kafir olanları ise kısa bir süre geçindirir, sonra cehennem azabına katlanmak zorunda tutarım, ne kötü akıbettir o, buyurdu. Hazreti İbrahim'in bu duası, Beytullah'ın, Kabe'nin, güvenli yer olma niteliğini ve fazilet ile iyiliğe mirasçı olmanın anlamını bir kere daha vurguluyor. Burada Hazreti İbrahim'in, Yüce Allah'ın bu ayetler demetinin ilkinde kendisine vermiş olduğu öğütten yararlandığım görüyoruz. Gerçekten o, Yüce Allah'ın, zalimler, asla benim bu tahüdümün kapsamına giremezler, şeklindeki kesin ihtarının bilincine varmış bu ihtardan gereken dersi almıştır, bu bilincin sonucu olarak o, çekiniyor, istisnalı konuşuyor ve duasını onlardan Allah'a ve ahiret gününe inananları ifadesi ile asıl kastettikleri için sınırlı tutuyor. Kuşku yok ki, o içli, yumuşak huylu, itaatkar ve istikametli İbrahim'dir, Rabbinin kendisine öğrettiği edep kurallarının gereğini yerine getirmekte gecikmez, buna göre dileğinde ve duasında bu kuralları titizlikle gözetir, bunun üzerine onun ağzına almadığı öbür kesimin, yani inanmayanlar, kesiminin durumunu ve acı akıbetlerini açıklayan Rabbinin cevabı gecikmeden geliveriyor. Allah da, onlardan kafir olanları ise kısa bir süre geçindirir, sonra cehennem azabına katlanmak zorunda tutarım, ne kötü bir akıbettir o, buyurdu. Bundan sonraki birkaç ayette Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in Beytullah'ı ziyaretçiler, sürekli ibadet edenler, rükoğa varanlar ile secde edenler için temizleyip hazırlamaları konusunda Yüce Allah'tan emir almalarının tablosu çiziliyor. Bu tablo o kadar somut bir biçimde gözlerimizin önüne getiriliyor ki, sanki şu anda onların ikisini de görüyor ve seslerini işitiyor gibi oluyoruz, okuyalım. 127 Hani İbrahim ile İsmail, Kabe'nin duvarlarını yükseltirlerken söyle dua etmişlerdi, ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et hiç şüphesiz sen her şeyi işiten ve bilensin. 128 Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, hiç şüphesiz sen tevbelerin kabul edensin ve çok merhametlisin. 129 Ey Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, kendilerini kötülüklerden arıtacak bir peygamber gönder, hiç şüphesiz sen azizsin ve hikmet sahibisin. Ayetlere haber kipi ile başlanıyor, tıpkı bir hikaye anlatır gibi, tekrarlıyoruz. Hani İbrahim ile İsmail, Kabe'nin duvarlarını yükseltiyorlardı. Biz hikayenin gerisini beklerken ansızın Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail geçmişin perdesini yırtarak karşımıza çıkıyor, biz de onları hayalimizde canlandırarak değil, çıplak gözle görür gibi oluyoruz, karşımıza dikilmişler, nerede ise Yüce Allah'a yakaran seslerini duyacağız.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 Burada dua namesi, dua musikisi, dua atmosferi, bunların tümü son derece somut biçimde karşımızda, sanki şu an oluyormuş gibi canlı, müşahhas ve hareketli durumda, bu durum Kur'an-ı Kerim'in etkileyici üslubunun özelliklerinden biridir, yani geçmişin karanlığına karışarak ortadan kaybolan manzaraları, sesleri işitilebilir, görülebilir, hareket edebilir, boşlukta yer kaplar ve nefes alıp verir gibi, Edebi somut tablolara dönüştürme özelliği, bu elimizdeki ölümsüz kitaba, yani kur, ana yaraşır, gerçek anlamda bir edebi tasvir özelliğidir. Acaba duanın içeriği nedir? Bu içerik peygamberlik edebi, peygamberliğe yaraşır iman, şu evrende inancın değerini tam olarak kavramış peygamberi bir şuurdur. İşte Kur'an-ı Kerim'in, peygamberlerin varisleri olan müminlere öğretmek, kalplerinin ve duygularının derinliklerine yerleştirmek istediği bu edep, bu iman ve bu şuurdur. Tekrarlıyoruz. Ey Rabbimiz, yaptığımız bu işi kabul et, hiç şüphesiz sen her şeyi işiten ve bilensin. Burada dile gelen, kabul edilme isteğidir. Asıl amaç budur, yapılan iş, Kabe inşaatı, sırf Allah için yapılmış bir ameldir. Bu amel tam bir duyarlılık ve saygı içinde Yüce Allah'a yönelmişliğin somut bir ifadesidir. Ardında yatan maksat ise Allah'ın hoşnutluğu ve kabulüdür. Kabul edileceği umudu ise Yüce Allah'ın duaların işiticisi ve bu amelin arkasındaki niyetin ve şuurun iyi bilicisi olmasına dayandırılıyor. Devam ediyoruz.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 Burada Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail, İslam'a yöneltilmeleri konusunda Rabbilerinin yardımını istediklerini, kalplerinin, Yüce Allah'ın iki parmağı arasında olduğu gerçeğinin bilincinde olduklarını, hidayetin sadece Allah'tan olduğunu, kendilerinin bu konuda hiçbir irade ve güç sahibi olmadıklarını, yaptıkları şeyin yönelmek ve istemek olduğunu, kendilerine yardımcı olacak olanın Yüce Allah olduğunu iyi bildiklerini dile getiriyorlar. Sonra sözü Müslüman ümmetin önemli bir karakteristiğine, dayanışma, yani kuşaklar arasında inanç dayanışması karakteristiğine getirerek, soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar, diye yakarıyorlar. Bu dua cümlesi, önem verdiği şeyleri açığa vuruyor. Böyle bir kalbin ana meşgalesi ve birinci derecede önem verdiği şey, inanç meselesidir. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in, selam üzerlerine olsun, Yüce Allah tarafından kendilerine bağışlanan nimetin, yani iman nimetinin değerinin bilincinde olmaları, onları, bu nimetin kendilerinden sonra da devam etmesini güçlü bir arzu ile istemeye, hiçbir denge Olmayan bu nimetten soylarının da yoksun kalmaması için Rabbilerine dua etmeye sürüklüyor, bu yüzden soylarını çeşitli ürünlerle beslesin diye Yüce Allah'a dua ederken onları iman besininden de mahrum etmemesini, onlara ibadet yerlerini gösterip ibadet biçimlerini açıklamasını ve hem tevbelerinin kabul edicisi hem de merhametli olması hasebiyle tevbelerini kabul etmesini dilemeyi de unutmuyorlar. Arkasından da Yüce Allah'ın, soylarından gelecek sonraki kuşakları kılavuzsuz bırakmamasını dileyerek şöyle diyorlar. Ey Rabbimiz, onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, kendilerini kötülüklerden arındıracak, aralarından bir peygamber gönder, hiç şüphesiz sen azizsin ve hikmet sahibisin. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in bu dualarının kabul edildiğinin göstergesi, yüzyıllar geçtikten sonra onların soyundan gelen bizim Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun gönderilmesidir. Peygamberimiz, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in dileklerine uygun olarak onların soylarından gelenlere ve bütün insanlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor, kendilerini kötülüklerin kirlerinden ve pisliklerinden arındırıyor, du, demek ki, kabul edilmeye layık görülen dua kabul ediliyor, fakat gerçekleşmesi, yüce Allah'ın hikmetine bağlı olarak belirlediği zaman diliminde oluyor, oysa insanlar acelecidirler, istedikleri hemen olsun isterler, istedikleri hemen olmayınca da usanırlar ve umutsuzluğa düşerler. Bu dua, Yahudiler ile Müslüman cemaat arasında süren çok yönlü ve amansız tartışmada ışık tutucu anlamlı bir ağırlığa sahiptir. Zira Yüce Allah'ın kendilerine Kabe'nin duvarlarını yükseltmeyi ve burayı ziyaretçiler, kendilerini ibadete adayanlar ve namaz kılanlar için temiz tutmalarını emrettiği Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail, Kureyşlilere göre bu mabedin asıl bakıcıları ve denetimcileri idiler, işte Kabe'nin bu iki asıl bekçisi ve bakıcısı açık bir dille şöyle diyor. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar. Ey Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak kitabı ve hikmeti öğretecek, kendilerini kötülüklerden arındıracak bir peygamber gönder. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail bu sözleri ile Müslüman ümmetin Hazreti İbrahim'in önderlik konumunun ve Kabe'nin varisi olduğunu açıkça belirtiyorlar. Böyle olunca Kabe Müslümanların kendisine yönelmeleri normal olan evleridir. Burası müşriklere değil, onlara yakın. Yine burası Müslümanlara, Yahudi ve Hristiyanların da yöneldikleri kıbleden daha uygundur. Buna göre dinlerinin kaynağını Hazreti İbrahim'e bağlayan ve bu varisliği doğru yol ve cennet tekerciliği iddialarının dayanağı yapmak isteyen Yahudi ve Hristiyanlar ile Hazreti İsmail'in soyundan geldiklerini ileri süren Kureyşliler şunlara kulak versinler. Hazreti İbrahim soyundan gelecek olanların kendisine mirasçı olmalarını ve insanlığa önder olma konumlarını sürdürmelerini dileyince yüce Allah kendisine "Zalimler asla benim bu taahhüdümün kapsamına giremezler." buyurdu. Yine Hazreti İbrahim beldesinin halkı için rızık ve bereket dilerken bu duasının kapsamına sadece Allah'a ve ahiret gününe inananları almıştı. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Yüce Allah'ın emri üzerine Kabe'nin yapımına giriştikleri ve onu ziyaretçilere temiz tutmayı üstlendikleri zaman kendilerinin Allah'a teslim olanlardan olmaları, soylarından kendisine teslim olmuş bir ümmet çıkarması ve soyuna kendilerinden olan bir peygamber göndermesi için Allah'a dua etmişlerdi, Allah da onların bu dualarını kabul ederek soylarından gelen Abdullah oğlu Hazreti Muhammed'i, salat ve selam üzerine olsun, peygamber olarak göndermiş ve onun elleri ile Yüce Allah'ın emrine bağlı, Allah'ın dininin varisi olan İslam ümmetini gerçekleştirmiştir. Hazreti İbrahim kıssasının bu bölümünde, önderlik, peygamberlik ve Hazreti Peygamber ve aslına uygun olarak kalmış tek din olan İslam hakkında Müslümanlarla tartışmaya girenlere dönülerek şöyle buyuruluyor. 130 benliğini aşağılığa mahkum edenler dışında İbrahim'in dininden kim yüz çevirir, andolsun ki, biz onu dünyada seçkinlerden kıldık, o ahirette de salihler arasındadır. 131- Hani Rabbi ona, teslim ol, buyurunca o da, ben alemlerin Rabbine teslim oldum, dedi. 132- İbrahim, bu ilahi buyruğu, oğullarına tavsiye etti, Yakup da, ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti, mutlaka Müslüman olarak ölünüz, dedi. İşte Hazreti İbrahim'in dini bu, yani katıksız ve apaçık İslam, kendine zulmedenler, benliğini aşağılığa mahkum edenler ve ona kıyanlar dışında ondan hiç kimse yüz çevirmez, Yüce Allah'ın kendisini dünyada önder olarak seçtiği ve ahirette de salih kulları arasında yer alacağına peşinen tanıklık ettiği Hazreti İbrahim'e, Rabbi, teslim ol deyince tereddüt etmeksizin, duraksamaksızın, bocalamaksızın derhal bu emri kabul etti. İbrahim de, ben alemlerin Rabbine teslim oldum, dedi. Hazreti İbrahim, bu inancın sırf kendi inancı olması ile yetinmeyerek onun gelecek kuşaklarında inancı olmasını istemiş ve bu isteğinin gerçekleşmesi için onu oğullarına tavsiye etmiştir. Hazreti Yakup da oğullarına aynı tavsiyeyi yapmıştır. Bilindiği gibi Hazreti Yakup'un Yahudiler arasındaki adı İsrail'dir ve onun soyundan geldiklerini söylerler, böyle derler ama sonra da ne onun ve ne de Hazreti Yakup'un dedesi ve kendi ataları olan Hazreti İbrahim'in vasiyetini uyarlar. Hazreti İbrahim de Hazreti Yakup da oğullarına, Yüce Allah'ın kendileri için bu dini seçmekle kendilerine ne büyük bir nimet bağışladığını anlatırlar, tekrar okuyalım. Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Demek ki, bu din ilahi bir seçim, bir tercih ürünüdür. Buna göre Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in soyundan olduklarını ileri sürenlerin bu konuda tercih yapmaya, alternatif aramaya yetkileri yoktur. Yüce Allah'ın c. c. Kendilerine yönelik bu gözetiminin ve bağışının gerektirdiği asgari şey, onun bu seçim ve tercih nimetine karşı şükretmek, ona dört elle sarılmak ve bu emaneti koruyarak şu yeryüzünden yüz akıyla ayrılmaya çalışmaktır. Mutlaka Müslüman olarak ölünüz. İşte önlerine büyük bir fırsat çıkmıştı. Çünkü peygamberimiz ortaya çıkarak kendilerini İslam'a çağırıyordu. O İslam ki ataları Hazreti İbrahim'in çağrısının ürünü idi. Hazreti Yakub'un ve A S Y E T işte Hazreti İbrahim'in de Hazreti Yakub'un da evlatlarına yaptıkları vasiyet buydu. Bu vasiyet, Hazreti Yakub'un hayatının son anında tekrarladığı, ölümün ve koma halinin bile kendisine ihmal ettiremediği tek meşgalesi olmuştu. İsrail oğulları, Yahudiler, şu ilahi buyruğa iyi kulak versinler. 133 yoksa siz Yakup ölmek üzereyken yanında mıydınız, hani o oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz, kime tapacaksınız, diye sordu, onlar da, senin ve ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz, biz ona teslim olmuşuz, dediler. Hz. Yakub'un ölüm anında evlatlarıyla yapmış olduğu konuşmaları canlandıran bu tablo, son derece anlamlı, alabildiğine duygulandırıcı, insanı derinliğine etkileyici bir tablodur, ölmek üzere olan bir baba düşünelim, son nefesini vermenin eşiğindeyken bu babanın zihnini meşgul eden mesele, ölüm sancıları içinde kıvranırken kafasını kurkalayan endişe, garantiye bağlamak istediği, emin olmayı arzu ettiği son derece önemli konu nedir acaba? hayata gözlerini yummak üzereyken evlatlarına bırakmak istediği, başına bir hal gelmeden onlara geçmesi için titizlik gösterdiği, bu yüzden kendilerine yüz yüze teslim etmeyi tercih ettiği, hakkındaki her türlü ayrıntının belgelere bağlanmasını istediği miras neydi acaba, ölüm sancılarının ve son hayati çırpınışlarının bile kendisine unutturamadığı bu mesele inanç sistemi meselesiydi, işte sözünü ettiğimiz miras, hazine, büyük dava, her şeyin önüne geçen tek endişe ve son derece önemli konu buydu, yani. Benden sonra kime kulluk edeceksiniz, kime tapacaksınız? Sizi bunun için toplantıya çağırdım, emin olarak ölmek istediğim mesele budur, benim size devredeceğim emanet, hazine ve miras budur, devam ediyoruz. Oğulları da ona, senin ve ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshâ'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz, biz ona teslim olmuşuz, dediler. Görüldüğü gibi, Hazreti Yakub'un oğulları gerçeği biliyorlar ve bunu açıkça ifade ediyorlar, onlar mirası teslim alıyor ve onu titizlikle koruyacaklarına söz veriyorlar, onlar ölmek üzere olan babalarına güven verip kendisini rahatlatıyorlar. Böylelikle Hazreti İbrahim'in evlatlarına yapmış olduğu vasiyet, Hazreti Yakub'un evlatları arasında da geçerliliğini sürdürmüş oluyor. Başka bir deyimle onlar da Allah'a teslim olduklarını açıkça belgeliyorlardı. Burada Kur'an-ı Kerim, Yahudilere, yoksa siz, Yakup ölmek üzereyken yanında mıydınız, diye soruyor, bu olmuş olan bir olaydır, bizzat Allah bu olaya tanıklık ediyor, onu anlatıyor, bununla onların bütün yanıltıcı ve saptırıcı bahanelerini etkisiz kılıyor, yine bununla kendileri ile ataları İsrail, yani Hazreti Yakup arasında gerçek anlamda hiçbir bağ olmadığını vurguluyor. Atalarla övünece haletti. Bu ifadenin ışığı altında o eski ümmet ile Medine'de İslam çağrısının karşı karşıya geldiği kuşak arasındaki kesin ayrım meydana çıkıyor, öyle ki bu ikisinin eskisi ile yenisi arasında ilişki kurmaya, varislik bağı varsaymaya imkan yok okuyoruz. 134 onlar gelip geçmiş bir ümmettir, onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir, siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmazsınız. Bunların her ikisinin hesabı, yolu, unvanı ve sıfatı birbirinden ayrıdır, onlar mümin bir ümmettir, buna göre fasık halefleri ile aralarında hiçbir ilişki yoktur, bu halefler o eskilerinin uzantısı, devamı değillerdir, bunlar başka bir grup, başka bir parti, hizbedir, onlar ise başka, bunların taşıdıkları sancak başkadır, onların taşıdıkları sancak başka. Bu konudaki İslam düşüncesi, imana dayalı bakış açısı, cahiliye düşüncesinden tamamen farklıdır. Cahiliye düşüncesi bir milletin iki kuşağı arasında ayırım gözetmez, çünkü bu düşünceye göre, söz konusu kuşaklar arasındaki bağ, ırk ve soy birliği bağıdır.